İdemi gerilerde büyük bükeller de altına daş korkullardı kafirler bilmesinlerdi. Üç gün tam yemediler, dün uykusun görmediler, hiç yemedik yemediler. Böyle sabırlı Fatıma. Biz elbiseleri beğenmiyoruz değil mi? Evet bacılarım beğenmiyoruz. Onların hırkan da vardır kırk yama, evimde çok çektin cepha, sana sorarsam Mustafa, etme şikayet Fatıma. Ya Fatıma şikayet etme diyor, sen canların cana mısın, hanımların sultanısın, sen bir Muhammed kızısın. Eyle şefaat Fatıma, ev evsahı böyle e, söylemekle bitmez batlar ne almaz şuraları bitireyim diye gideceğiz yani inşallah. Kocasından on ikincisi, on üçüncüsü, kocasından fazla bağırmamak, şimdiki kadınlar mı efendim? Yani kanaatınız olsun efendi yanında köle gibi konuşacak. Evet kocam, peki hata etmişim, beni affet Allah rızası için, böyle diyersen anam rızayı kazanacaksın. 14, hocasına kocasına namaz sonunda dua eylemek. Namazının sonunda, Allah işini rast getirsin, Allah yokluk vermesin, halalından rızkı bulursun, kimseye muhtaç olmasın, imanıyla ölsün, rızanlı bulsun, cennete alaya girsin ya Rabbi diye, kocasına dua edecek her zaman namazın sonunda, kocana ona dua edecek. 15, beş, kocasına ...mahsus olarak temizlenip süslenmek, o elbiselerin neyin en iyisini giyip de dışarıya çıkma değil, evde giyecek, o altınları evde gösterecek, o bilezikleri evde gösterecek, dışarıda böyle döşlerine taktığı kremsinler, koluna taktığı bilezikler, anna taktığı altınlar, ataşta hal olacak da gövdesine basılacak. Onun için kocasına süslenmenin için onlar takılıyor. Kadınlara altın, gümüş, ipek helal ama kocasına gösterirse helal. Yoksa böyle illere göstereyim de bana imrensinler derse katiyen caiz değil ve haramdır. Huzuru ilahiyede çok pişman olur. On altıncı, kocasının malını, ırzını daima muhafaza etmek. Yukarıda hadis-i bunları konuşmuştuk, geçelim. 17- İzinsiz malını sart eylememek, ondan izinsiz sadaka takip ver veremezsin. Ee, dışarıdan sahil geliyor, isteyenler geliyor, malından tutup veriyorum, ee, helal ediyor musun, yetmiyor musun diye soracaksın. Haram olsun verdiğin derse hiçbir faydasını görmen ve mesul olursun. Ama vicdansız değil olmamalı kocalar, yani kadın dışarıya gelen fakirlere bir şey verince, ama ne diyorsun sen yahu, yani huzuru ilahiyede ben mesul olurum, benim malımdan ver.'' diyecek. Yani buraya gelmişken bir evet, hikaye, yani sahih bir hikaye çekeyim size, Ayşe-i Sıddık'a de rahisi, bir gün. Huzuru Rasulullah'a Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadın kız geldi. İki kolları da soğulmuş. Yani felç olmuş. Ya Rasulallah'a kollarım dedi kuruluk kaldı. Ne oldu kızım dedi. Ve bir rüya gördüm. Hayır ola dedi. Rüyamda dedi. Babam da öldü, annem de öldüydü. İkisini de gördüm. Babamı Havzu Kevser'in başında gördüm. Havzun başında insana e, Havzu Kevser'den su diyor. Suyu gardan dahi aktır, kokusu miskten at yaptır. Ebarik-i nücümden çok tadında hut ne şeker bal. Ne şekere benzer ne bala benzer. Yani bardakları yıldızdan daha çok, gardan daha beyaz, miskten daha güzel kokuyor daha güzel kokuyor, böyle bir havuzda kevsere vardım. Babama dedim ki annem nerede dedim, Annem pakil idi, cimri idi. Kocası derdi, yahu kardeşlerimizi bir de biz toplayalım da, şey yemek verelim. Ne yedirteceğim, ne içeceğim, çocuklarına baş gelebiliyor mu da sen bana sıkıntı ediyorsun der. Dilleriyle azarlardı, sahil geldim mi, çehresini güzel. ...anlından düşen sineklık parça yarılacak. Halik'ın anam yedirttiğin gibi... ...birine on, 700 daha ziyada hem sevap veriyor hem kendi bereketleniyor. Verdiğin sadaka da öyle. Vardın diyor, anneme diyor, kopuştu mu diyor cehennemde... ...yanıyor zavallı anneciğim. Yani deve boyunları gibi ataş üstüne hücum ediyor... ...elinde bir gömlek eskisi... Bir elinde de ıcık ekmeği yağ var, onunla döve gibi, şu binaların büyüklüğü gibi gelen cızlı ve ateşlere onu karşı verdim ve Ataş geriye çekiliyor. Anam bu ne hal dedim, yavrum bilememişsin baban derdi de ben çehremi azdırır, çemkirirdim, misafir kabul etmezdim, sadaka vermezdim. Gömrümde şu gömlek eskisini bir fakire verdim, şu ekmeğiyle yağı da bir fakire verdim, bunu elime Allah verdi. Ve men yağmel mitkale zerratin hayran yara ve men yağmel miskale zerratin şerran yara. Zerre kadar hayır yaptınsa da Allah gözüne gösterecek, zerre kadar şer yaptınsa da Allah gözüne gösterecek, şimdi diyor onları verdi, Ataş gelirken gömleğenen yağ tuttun mu vücuduma gelmiyor ama dışarıdan gelen yankınlar böyle vücudumu kapkara etti kuzum, cehennemin üstündendir kapusu, ataştandır divarının yapusu, seksen yıllık yoldan gelir kokusu, Dünya döner bir gün alem fan olur. Münker nekir gelir çok dil lal olur. Böyle oldum yavrum dedi. Varayım geleyim de babamdan sana su getir. Ciğerlerim bünyan kızım ah bir su getirsen cennet suyundan ne olur dedi. Kopuştum geldim ya Resulallah diyor. Babama dedim ki bre baba. Annem cahir cahir yanıyor da şuradan maşrafa ile bir su ver daha götüreyim. Yok yavrum bu su onlara haram, cehennem ehline haram olur bu su. Götüremezsin kuzum, dedi, dedi diyor babam diyor nevi mı hayat arkadaşı bir yasta baş koydunuz. Baba ha vicdansızlık etme, Yavru, merhamatım kuruyor cehenneme gidene, merhamatım geçse ağlaya ağlaya ölürüm. Çünkü Allah onu içimizden aldı dedi diyor. E ne göreceğim ya ben su götürmeyecek miyim? Götüremem ben dünyada kana dedim ki... Gel çaylar kaynak misafirler davet edelim. Allah rızası için yedir derim, içir derim. Yarın bu malın hesabını biz vereceğiz. Huzuri ilahi yeder, diz söker gibi hesap vereceğiz. Çocuklarımız kana kana yiyecekler. Onun için bir kısmını böyle... Heda'ya edelim, bir kısmını sadaka verelim, camiye yardım edelim, köprüye yardım edelim, su çeşmesine yardım edelim. Ee, çehresini düverdi. Çevur, fokur, fokur, fokur. Olmaz ağrını yasın, çocuklarım ne yiyecek, ben ne yiyeceğim, bu, bu sehavetli desinler diye, bu sürü nesce koca böyle ediyor. Dirdi ya, şimdi çekecek yorum o eziyet. Bire baba vicdanın yolusu dedim diyor. Hemen Maşrafayı doldurdum, götürüyordum, elim kurusun dedi, sağ elim kurudu tuttum, sol elimi aldım. Gelirkene sol elimde kurusun dedi, o elimde kuruldu, maşrafa yine düştü, ben de uyandım ya Resulallah. Rüyamda iki ellerimde kuruduydu, şimdi uyandımın ikisi de kurumuş dedi. Allah Allah, ne Neden ya Ayşe bu hale sen dedi. Ne diyeyim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte cimrinin, pahilin hali böyle olurmuş demek ki ben bir dua edeyim siz amin deyin. Rabbi şu kadının öyle diyor peygamberimiz dua ediyor. ya Rabbi şu kız çocuğunun gördüğü rüya doğruysa ellerini derhal düzelt elleri düzeliverdi derhal ikisi bir de gördüğü rüya doğruymuş. Yani pahillerin ne kadar pahil varsa peygamberimizin hadisi, kökü cehennemde o ağacın dalları dünyada. Bir kimse cimri olur, pahil olur, bir kuruşuna kıyamaz, kıyamazsa o daldan tutmuş olur, onunla cehennemin dibine kadar gider. O dalın köküne kadar gider. Sahavetin ağacı cennette bitmiş. Kökü Cennette dalları dünyaya dağılmış. Kim sahi olursa o daldan tuttuğu için cennetin dibine varır. Cenneti alaya kavuşur. Bunun için e, cenneti eğlâ, sahilerin evi buyuruyor Peygamberimiz hadisinde. Sahavet sıfatı Allah'ın birinci sıfatı oluyor. Bunun için hepimize, hepimize rica ediyorum Allah bizi sahavetten ayırmasın. On sekizinciye gelmişsik. Kocasından başka namahrama görünmemek. Kocasından başka namahrama görünmemek. E hocam işte çarımızı aldılar, peçemizi çıkardılar. Nasıl görünmeyelim? Kız kardeşim, kendini muhafaza edersen ile bilirsin. Yalan söyleme. Dışarıya çıktığın zaman bir eldiven giyersen. Başından boyuna kadar... Bir mantı giyersen ta e, topuğuna kadar, bazı kardeşlerimizde görüyoruz biz, başına da bir siyah yahut da beyaz alır ve e, sol elinde de onun ucunu Kayseri'de yapıyorlar, yüzüne şöyle falan gözleri görünür yalnız kimse göremez şimdi peçeyle, çarıyla değil, kendini muhafaza edersen her şeyle muhafaza olunur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efemizden neslinden bir kadının size misalını vereyim. Çarşıdan gezer, çarşıdan geçer yani şöyle yol oradan geçiyormuş, oradan geçerkene rüzgarda çok esiyormuş, sırtında çar da varmış, yüzünde nikabı yani perdesi de varmış, kabeyi esdiği için hemen perdeyi çarlı verince. Yüzleri ay gibi görünüm verince, fena bir erkek. E, Utbe bin Gulem diyorlar ismine. Efendimiz, tezkiret Evliya'ya yazıyor onun ismini. Orada diyor, kadının arkasına düşüyor. Onu namussuzmuş yani. Elin ırzının arkasına düşenlerdenmiş. imiş. Gidiyor, kadın kopuşup gider, kopuşup, o da geliyor, o da geliyor havlu kapısına vermiş. Arka burnuya atmak istemiş, hemen yiğit verdiğinden açmış, muhafak olup duandan acele çıkmış, kapıyı kilitleyin demiş, kapıyı kilitleyen araya yetişmiş, kapıyı vurduğundan içeriye girmiş, odaya oturmuş, e, cariyesine bir tabak altın doldurmuş, cariyesine, hizmetçisine yani, demiş ki şunu demiş, şu misafire ver de muradını başka yerden istesin, o lekele almış zaten, biliyormuş kadın, o altını görünce mendili kaldırı verince böyle deyince altını yiyed, saçı vermiş böyle. Ben kendinin demiş yüzünün aşığı oldum. Ben onun cemalına bir bakayım, onun cemalına bir bakayım ben demiş. Şöyle karşıma dingelsin demiş bir şahsını göreyim şöyle, karnım doyana kadar bakayım. Gözlerine aşık oldum onun mirkis gözlerine demiş. Ben de mi zina etmeyeceğim Gözlerine kana kana bir bakayım Onu kadın öteyinde duyuyor Ey benim Kıymatlı gözlerim Demek elin erkeklerini yoldan mı çıkarıyorsun sen diye o, o kız çocuğu varana kadar iki gözünü ceviz oyar gibi oymuş Tabağa koymuş Mendil öpüş korkmasın diye Yüzünü örtmüş atmış. Şunu götür de bunu istiyormuş demiş Götürüvermiş mendil atsak ki kırmızı iki tane göz alkanın içinde İki tane düz alkanın içinde. Allah Allah. Al yarattan kalkmış. Ya Rabbi ben ne fena ne namussuz insanım da böyle kıymetli bir hanımın gözlerini oydurdum diye. Akla akla gitmiş oğlun devlişsin uğramış ki orada uvi ağlıyorlar ne bacım demiş burada ne ağlıyorsunuz bir hanım vardı diyelermiş mi niyettiyse gözlerini oymuş da onun sancısı ile öldü de cenazesini kaldırıyor ağlay ağlay gitmiş surat kenarına oraya ağ üstün kuma kapanmış ağla ha ağla tövbe itha et nasıl uğuladı boşsun ben niyettim de böyle ettim ben ne namusluk yaptım diyor ama ağlıyor Allah'a kana ağlar kana bir dahaki Lakin, uyumuş kalmış, uyumuş kalmış, e, mahşer yerinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kürsünün üzerinde oturuyor. Sağında, sağında bir kadın, solunda bir kadın oturuyor. Ya Uttaya bin Hulam, gel oğlum geldimiş varmış bunu anne demiş, yavrum yorum Allah senden razı olsun demiş. Ne ane kimsiniz? Ben o gözünü görüp de gözünü oyan kadınım demiş. Şu oturan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şu da demiş, şu oturan da Fatıma'da Zehra Soluna da beni oturttular demiş. Namahram'a ayet ettiğim için Halık'ı Zülcelal beni... ...beni oraya oturtturdu demiş, sana hakkımı helal ettim, sen çalış evliyaullah'tan olacaksın demiş, o da çalışmış, velilerden olmuş. Efendimiz de bunun ismini teskiret Evliya'ya yazıyor. <gülüyor> Validemiz, pederimin ailesi benim annem, Ayşe annem, çok kına mahrama eder. Çok kocasına itaat eder, pederimin ismi yoktu, onun ismi kurban olduğum, ne, ne buyurdun kurban olduğum, böyle değildi. Ahirete ihtihal etti, Nide'nin Damsa köyünden Kadri tarihi halifesi Ali efendi bir mektup yazıyor babama, diyor Ayşe isminde İki ay evvel vefat etmiş bir aileniz var mıydı? Ne olduğunu bilemedi pedarım. Mektup yazdı. Allah razı olsun bilir. Evet diyor. iki ay evvel vefatlan Ayşe isminde bir ailem vardı. Yineden mektup yaz diyor. Mektup yazıyor. İki Han Güneşi Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi dünyada gördüm diyor. Rüyamda diyor, yanında bir de hizmet eden hanım var diyor. Gidiyor, geliyor, hizmetini ediyor. Bu kim ya Rasulallah dedim. Bu Yahyalı Usta Efendinin Hanımı Alşah Hanım İki aydır benim hizmetime verdiler. Benim hizmetimi eder buyurdular. Acaba Rüyamda sadık miyim, doğru rüya görmüş miyim, görememiş miyim diye sana yazıyorum diyor. Tabi validem şu dıştaki çağrımı görürler diye üstüne şu Adana alalarından yaylayan yagli giderken bir şey görünür kadın olduğum belli olmasın 7 yaşından sonraki çocuklara görünmez sonra beni hatırlarlar diye Allah'a ibadete itaata ne kadar ehemmiyet verirse insan o kadar yükselir. Hemşire hanımlar. Onun için riayeti veririm Allah aşkına. 19.ye gelmişik. Kadın kocasından talak isteyip beni boşa demek bu büyük günahdır. Bazı kadınlar da sinirlenir, efkelenir. Böyle söylerse büyük günah irtikav etmiş olur. Hadis-i şerifte veylün. İnnâse miner ricâli ve veylün lir ricâli Yani çok kadınlar yukarıdaki hukuku muhafaza edemeyip kocaları yüzünden azap görse gerektir. Çok erkekler de var. Ailelerin haklarına riayet etme etmemek sebebiyle azaba layık olsa gerektir. Hafızan Allahu Teala ve İyyâk. Hemşinalar diyecek ki şimdi bizim Kocalarımızda hiç mi hakkımız yok? Sizin de onlarda hakkınız şu, belki onlarda dinlerler. Kale Resulullah sallallahu te'ala aleyhisselam men ala sui hulqi zevciha, ataha Allah, mitle fevab-ı Herhangi bir hatun, kocasının kötü ahlakına, kötü huylarına katlanıp, cefasını çekense Allahu Teala o kadına Hazrata Asya'nın sevabı gibi büyük bir sevap verir. Hazret-i Asya biliyorsunuz Firavun'un ailesiydi bir defa elini devam etti. Ona el uzattı mı bir şeytan halkı oldu. Allah onunla beraber olur, Asya anlamız bakira olaraktan ahirete irtihal etti. Yarın cennette inşallah Allah bizi de davet edip o mecliste bulundurduğu kullar cümlesine ilhak buyursun. Meryem annemiz ile yani İsa aleyhisselamın annesi ile annemizin düğünleri olacak. Peygamberimize verecekler cennete da. Kadının koca üzerindeki hakları şunlar. Diyad, diyanetini talim etmek, dinini belli etmek kocasında hakkı. Rıfık ve hilm ile ülfet ve muhabbet eylemek, kocasında hakkı. Güzel ahlakla muamele eylemek, kocasında hakkı. Aileye selam verip, hatırını hoş eylemek, kadının kocasında hakkı. Ev işlerinde yardım eylemek, kocasında hakkı. Elbise yiyecek bir evini temin etmek, kadının hakkı kocasına ait bunlar. Dünya işindeki kusurlarını at beylemek, ülle işindeki usullerine affi etmek, koca, kocanın hakkı, kötü huylarına sabretmek, kötü huylarına sabretmek kadının azaplandığı vakit sükut ile karşılayarak kadını büyük günaha yetirmemek, ailesine son derece muhabbet göstermek, ev işlerinde danışık yapmak, evde etmemiz var mı, pirincimiz var mı. Şehyemiz var mı yahut reçel var mı diye sormak lazım. Mekin mehilasından kaçınmak, ayıplarını bastırmak, nutfedip mülaabe eylemek, setr ile ile evinin haricine alıştırmamak, koca, kocasında hak olur, ben bir yemeğin tuzunu az atsam, çok atsam yüklenirdin de, ben zinetle dışarıya çıkıyordum da sen bana niye niye yüklenmedin diye hakkını alır. Kullukum raim, kullukum mesulun an raiyeti. Her çoban güttüğü koyundan sual olunur. Ailesinden izinsiz sefere gitmemek. Huzurunda mahzuniyetini ifade eden şeyi söylememek halb oluyormuş şöyle oluyormuş böyle dememek farz vacip müstehap olan din işlerini talim edip bit atlardan muhafaza eylemek bunlar kadının kocasında hukuku diniye ve dünyeviyesidir hadis-i şerifte veylün me 150 an yani kişinin en evvel suali Allah'a karşı namazından aklağın zevcesi hakkından sorulacaktır, ailenin hakkından diye sorulacaktır, bunun için ailenin büyük hakları vardır. Şunu da hazırladım size, Mevla için, validemden aldım da, pederime çok hizmet etti, çok memnun etti, razı etti, pederim Validem vefat ettikten sonra bir gün baktım ki elinde kağıt var. O ne babam dedi. Annen hatırıma geldi yavrum. Unutamıyorum. Daha çok göreceğim geldi ahirete gelince. Bizim sevgimiz Allah için idi. Biz tarikatı aliye için sevişirdik. Böyle dünya maddi sevişmezdik. Bunun için dayanamadım da şunları yazdım diyor. Pederin valideye ...sözlerim... ...firkat elemin yaktı özümü... ...yaşıla doldurdu iki gözümü... ...kimlere yapayım kalan nazımı... ...bizim görüşmemiz mahşera kaldı... Diri ezele razıyım Mevla... ...ihtayı sabrıla gönlümüz doyla... ...nevtadıl kalbimiz el aman sağla... ...bizim görüşmemiz mahşera kaldı... ...nus höpendiyle gönül doylarken... İlmile ile hikmet söylerken, haşyetullah ile daim ağlarken bizim görüşmemiz mahşere kaldı. Rihlet-i saadet, şehadet şeriat, ahlağı hamide, fe'li tarikat, yetişir kuluna, haktan hidayet bizim görüşmemiz ukbaya kaldı. Meydanı arasat bir gün kurulur, defterler verilir, ora varılır. Sağdan alana neler görülür? Bizim görüşmemiz mahşere kaldı. Ahir yastığına koydu başını. Şehadet şerbetini içti aşını. Tahrik latayif rüya taşını. Bizim görüşmemiz mahşere kaldı. Bergi hatut gibi olsun yüzlerin, şimşak gibi olsun yüzlerin. Ey benim hanımım ruhumu okşayyor oğlun kızların. Hasan'ın, Fatıman, Hatice'nin de ruhumu okşayır. Künde Yasiler okuyuyorlar. Burada neler görmüş idi gözlerin? Bizim görüşmemiz okbaya kaldı. Burada neler görmüş idi gözlerin? Diye sordumuzu babama. Dedi ölmece demedim oğlum. Annen postunun üstünde otururken Yedinci kat sema yarılır, arş ağzamı Açıktan görür, gözünden mütemadiyen yaş akardı Ne oluyordu? Diyerdim ben, demezlerdi, ahirete gidince Arş-ı ağzam açıktan görünürmüş kendine Allah şefaatine neresin Memurum sözleri yetişir kalan Dert ehlinin hem derdini bilen, ölmeden makamı, ulvi'yi bulan... ...bizim görüşmemiz mahşere kaldı der, bitirir ve... ...şöyle son veririm, sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem... ...Efendimizin ruhu tayyibelerine, eline, ashabına... ...bütün peygamberani izzam, evliya-i kiram... ...Sıddık-ı Efendimiz'den sultanımıza gelene kadar... ...bütün pirani izam efendilerimizin ruhuna... ...o sevgili pederimin... ...ve kıymatlı annemin... kimle dinleyenlerin... ...annesinin, babasının, akrabayı talukatının... ...mümin müminatın... ...müslim müslimatın... ...dağlar başında kalan, hakile yeksan olan... ...bir Fatiha'ya muhtaç olan... ...cümle din kardeşlerimizin ruhuna... ...üç iklas bir Fatiha! Hanım kardeşlerime... ...Allah rızası için hedayem... ...olsun, beni dünyadan unutmasınlar. Belki... İndir, amel eder. O yüzden kocasıyla iyi geçinir. Peygamberimize itaat eder, Allah'a itaat eder, üstazına itaat eder. O yüzden cennete alayı bulur. Yani huzur-u ilahiyede yakadevacısı olmaz. Sen bizim Efendimiz'in neden bize ağız nasihat etmedin? Ben bunu düşündüm. Evimin gizli yerinde yarı dolaşık.